de Halalardır. Kişinin babasının, anne ve babadan kız kardeşinin, yalnız babadan, yalnız anneden babanın hemşiresinin, babalarının ve ecdadın halalarının, annesinin, anne annenin halalarının ebediyen nikahları haramdır. Halanın halası ise, baba tarafından ise haram, anne ve baba tarafından ise haram, anne tarafından ise haram değildir denildi. E. Teyzelerdir. Annesinin anne baba bir hemşiresi, yalnız anne, yalnız baba tarafından annenin hemşirelerinin nikahları haramdır. F. Biraderlerin kızları. Kişiye bir anne babadan, yalnız anneden, yalnız babadan biraderlerinin kızları haramdır. G. Hemşirelerin kızları da böyledir, haramdır. 2. Kayınlıkla haram olanlar dört kısımdır. A. Kayınvalideler. Kişinin hanımının annesi haram olduğu gibi, annesinin annesi, babasının annesi dahi haramdır. B. Üvey kızlardır. C. Gelin hanımlardır. Kişiye kendi oğlunun hanımı haram olduğu gibi, oğlunun oğlu, kızının oğlunun hanımı dahi haramdır. Oğlunun zevcesinin diğer bir kocadan kızı haram değildir. Onunla evlenebilir. Oğlanlığın hanımı haram olmadığı gibi. Çünkü oğlanlığına alınanın nikahı haram değildir.